Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar bir hafta aradan sonra kadrajda yeniden birlikteyiz. Bu hafta yine da yaşanan gelişmeleri e, takip edeceğiz. Vizyon filmlerine bakacağız. Program başlamadan önce e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz emek sineması ile ilgili hukuk süreç sinema severlerin aleyhine devam ediyor. Ama e, tabii ki emek sinemasının ilgili yürütülen mücadele, haklılığını, meşruiyetini hukuksal yapılanmadan almıyor. Tarihinden oluyor. Ee, yarın saat 16'da Taksim'deki tramvay durağında, meydandaki tramvay durağında buluşup Emek Sineması için bir kez daha yürüyeceğiz. Ee, herkesi e, hem Emek Sineması'na, hem İngilt pastanesine hem de zor günler geçiren Beyoğlu Sineması'na sahip çıkmak için, Taksim'e, İstanbul'a sahip çıkmak için bu katılmaya davet ediyorum ben. Öte yandan, e, vizyon filmlerini geçmeden önce e, bugünkü Radikal Gözitesi'nde de esprili bir şekilde koyduğumuz bu kıyamet tartışmaları vesilesiyle koyduğumuz kıyamet filmleriyle ilgili kısa bir sohbet etmek istiyorum. Ben biliyorsunuz işte bugün gün içerisinde hala kıyametin kopma ihtimali olduğuna dair şeyler söyleniyor. Bekliyoruz hep beraber. Ama biz bunu vesile ederek redikalde bugünkü gazetede kıyamet filmleri diye mini bir dosya hazırladık. Hani eğer bugün kıyamet kopmazsa Hafta sonu DVD seçeneği olarak e, bu filmlerden birkaçını izleyebilirsiniz. Ben kısa bir hatırlatma yapayım bu filmleri. Terminator serisi, yarından sonra 12 Maymun, Maymunlar Cenneti serisi, e, tabii ki Netflix. E, bunların dışında e, Haneke'nin Kemin günü, Sonu Mut, Resident Evil, 28 Gün Sonra, Dünyalar Savaşı, Dark Side, Knowing, Sahilde, Türkiye'den. Dalyan Braderlerinin Küçük Kıyamet, Sütü Nihası, Derin Darbe gibi kıyamet sonrasını anlatan filmler var. Ee, eğer bir şey olmaz da yarını çıkarsak hep birlikte bu filmlerden hafta sonunu öyle zaten havada soğuk evde bu filmleri DVD'den izleyerek hafta sonunuzu ne kaçırdığınız görebilirsiniz. Ee, haftanın filmlerini geçersek bu haftanın en önemli filmi Shooter ve Korkak Robert Ford'un Jesse James'in suikastlı filmleri tanıdığımız giderip ustalaşan Andrew Dominic'in yeni filmi Barca öldürmek olarak söyleyebiliriz. Karı film ruhunu yeniden perdeye taşıyan film yasadışı dünyaları ve Amerikan ahlakının çöküşüne dair çok etkileyici bir film. Film hakkında fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü gerçekten hani işin tadını e, kaçırabilir. Ama e, Red Pit'in oyunculuğuyla sürüklediği film e, haftanın en iyisi Oscar içinde adı geçen filmlerden bu çok önemli bir belirleyici değil mi? bir e magazin olarak bunu söyleyeyim ben. Andrew Dominik e, giderek olgunlaşan ve bir usta olma yolunda ilerleyen bir yönetmen. E, bu filmini kaçırmayın derim ben. Eğer bu filmi İzledikten sonra diğer filmlerinde de DVD bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsunuz. E, Kasat ve e, Korkak Robert Ford'un G.S. James'in suikasti filmlerini ki e, ikincisi biraz zordur dolu izlemesi ama sinema adına gerçekten çok önemli bir iştir. E, bu haftanın yerli filmlerine bir bakarsak e, bunlardan bir tanesi en yani dikkat olan iç kuşku yok ki grup yorumun e, önlerinde çekilen F tipi film ee, Ezel Akarsar, Süreyya Önder, Barış Pirasan, Aydın Bulut, Hüseyin Karabeyli, Reisçilik, e, Vedat Özdemir ve Mehmet İlker Altınay'ın e, çektiği 9 kısa filmden, dakikalık 9 kısa filmden oluşan F-tipi film. E, hayata Dönüş o adı verilen operasyonla başlayan f geçiş süreci ve ondan sonra yaşanılanlar hakkında e, önemli bir drama. En azından bir sosyal e, sorumluluk alın iş, işgal ediyor ve bu bakımdan da önemsenmesi gereken bir çalışma. Ee, takip ederseniz, izlerseniz bence iyi bir şey yapmış olursunuz. Bir diğer yaylı filmimiz Elveda Katya. Ee, Kadir'in Öner'in başrolünü oynadı biliyorsunuz. Film Altın Portakal'da görücüye çıkmıştı. Film biraz senaryosunda verdiği açıklarla sıkıntılar yırıltıyor ama e, finaliyle de durumu kurtarıyor denilebilir. Haftanın seçeneklerinden bir tanesi olarak ele alınabilir. Bir de son döneminde e, tek tüp gelme başlayan Kıbrıs filmlerine yeni bir tane ekleniyor. Kod Venüs. Tamer Garib'in yönettiği filmde bu filmi görme fırsatım olmadı. E, Jolly Might, John Kemp ve Cengiz Bozkurt Leyla ile Ecnun'un Erdal Bakkal olarak tanıdığımız Cengiz Bozkurt rol alıyor. E, filmi görmediğim için hakkında çok e, yorum yapamayacağım. E, seçenek sizin. Şimdi kısım ara verelim, aradan sonra vizyonun yansımalarına bakalım. Solsam ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam taş olsam yine de oynar mısın benimle? Susulsam kusur olsam, ağızdaki küfür olsam.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 Yerdeki güneş olsam Konuşmasam, taş olsam İle de oynar mısın benim? Susulsam, kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Kadra'yı yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Demir, 110 film arasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Ee, bu haftanın dikkat çekici filmlerinden bir tanesi de Jack Reacher, Don Cruz'un Başrolünde oynadığı filmin yönetmen kortunda Christopher McQuarrie oturuyor. E, kendisini şuradan hatırlayabiliriz. E, Olağan Şüpheliler filminin senaristidir. Aynı zamanda kendisi. E, dolayısıyla e, polisiye aksiyon sinemasında en azından Kalimi'ye çok yetkin bir isim olduğu e, su götürmez. E, film McQuarrie bu sefer kendi bir hikaye yazmak e, yerine e, Child mahlasıyla yaz, e, romanlar yazan Jack Richard'ın yarattığı Rick Jack Reacher karakterini beyaz perdeye taşıyor. E, Litchfield'ın e, One Shot kitabından uyarlanan bir film bu. 17 e, tane Jack Reacher romanı e, varmış. Ben kitapları okuma fırsatı bulmadım ama e, şöyle tartışmalar e, dönmüş yurt dışında kitabın hayranları arasında Çünkü kitapta tarif edilen Jack Reacher 1.90 boyunda bir karakter ve çok iyi yapılı bir karakter. Tabii bunu 1.60 boyundaki Tom Cruise'un canlandırıyor olması gibi bir tartışma konusu olmuş. E, film tüm ile aynı anda bugün vizyona girdi. Dolayısıyla e, filmle ilgili kitabın, kitabın hayranlarının, yorumlarının ne olduğunu da önümüzdeki günlerde bakma fırsatımız olacak. Film eski bir Amerikan ordusu, subayı olan Jack Reacher... Aslında kendi adaletini e, yerleştirme macerasını anlatıyor bir anlamda. Bir metkili bir açılış sahnesi var. Beş kişinin öldürüldüğü bir suikastla başlıyor ve polis, savcılık ve yani bütün e, yasal meşru ve hukuki erken meseleyi alıştırırken Jack Mitchell, e, bir şekilde hikayenin içine dahil oluyor ve kendi tarzında meseleyi çözüyor. Ee, i̇lk başta bakıldığında Jack Reacher'in bir antikaharman olduğu söylenebilir ama e, sonuçta nihayetinde o da e, düzenin devamından yana bir karaktermiş gibi görülüyor. Daha doğrusu kendi adaletini, kendi düzenini sağlamaya çalışan bir karaktermiş gibi görünüyor. Ee, Jack Reacher'in önümüzdekinden de e, Boğan gibi ya da James Bond gibi bir kült karakteri dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz ama e, bence bu haliyle biraz... Yani edebiyatta belki e, seri halde yoluna devam ediyor olabilir ama bu haliyle devam edip etmeyeceğini, bir mithaline gelip gelmeyeceğini biraz zaman biraz da tabii ki filmin yapacağı dişe gösterecek. E, haftanın komedisi ise e, Hangover'un erkek versiyonu olarak ele alabileceğimiz Bekarlığa Veda, Dört Kız, e, Kadın Arkadaşı'nın ...arasında geçen komik bir evlilik hikayesi... ...arkadaşlarından bu dört kadından birisi evlenince... ...diğer üç kadının düzenlediği ve Veda Partisi... ...ve o gezide yaşananlar üzerine komik film... ...ama film biraz vaat ettiğinin altında kalıyormuş gibi... ...hatırlayacaksınız geçen yıl bu giren ne giren... ...Nedimeler diye benzer temalı bir film vardı... ...onun bekarlar Vedadan daha eğlenceli olduğunu... ...söylemeden geçmeyelim... Ee, haftanın son filmi ise Cherry'in hikayesi. Kendisi de eski bir porno oyuncusu olan Stephen Elyton'u yönettiği film biraz klişelere yaslanıyor. İşte annesi alkolik, e, üvey babası şiddete yatkın 18 yaşındaki e, işte uyuşturucu, erkek arkadaşının teşvikli porno dünyasına girişi ve e, orada e, yaşadıklarını anlatan filmin de e, Oscar'ı James Franco'nun da öyle aldığını hatırlatalım. E, filmin diğer oyuncuları işte Eşli, ve Hatergram var. E, bu haftalık sinema gündemi bu kadar. Önümüzdeki haftada belki bütün gibi değerlendiren e, bir program yapabiliriz. Yılın en çok öne çıkan filmleri, yerli yapımları, yabancı yapımları e, üzerine e, hem de o haftanın e, vizyona giren filmleri üzerine konuşuruz. Haftaya kadar sağ olacak, kalın. Görüşmek üzere.